Muhterem Müslümanlar Bakara Suresinin 58. ayetik terimesinin marini astarmaya gayret edecek. Ve <gülüyor> biz İsrail oğullarına bu şehre, bu yere, bu köye girin. Fakulu minha haytus fetum. Burada dilediğiniz gibi helallerden Allah'ın izahı helal olduğu nimetlerden yiyin, için. Ragadan bol bol tüketin. Kadhulul baba sicdan bu şehre şehrin kapısından girdiğinizde secde edin. Allah'a secde edin. Sizi firavunun zulmünden boğulmaktan, helak olmaktan koruyup sizi hesapsızca rızıklandıran size kudret helvasıyla, huzur cüretiyle hazır sofralar indiren Allah'a şükretmek için ve yine sizi emniyet içerisinde yaşayacağınız bir şehre soktuğu ve yerleştirdiği orada huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamınızı sürdürmenizi sağladığı için bizi Allah'a Seyyidim. Ve kulu hıtta. Çünkü Allah'ın bize affedildi. Silahlarımızı bağışla. Affet bizi ya Rabbi. Yapmış olduğunuz hataları da sözü edelim. Nauceru lekum fawayatukum. Biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Vesenizul muhsinin. İhsan içerisinde olanları güzel kul olanları Allah'a hakkıyla ibadet yapanları Allah Teala mükafat olarak artıracak. Onlara fazlından ikram edilecek. Onlara hakkın haklarından daha fazlasını verecektir. Bu şekilde Allah haber veriyor ki bu insanlar nankör olmasınlar. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere nankörlük etmeyip şükredenlerden, sözü edenlerden, secde edenlerden ve günahlarına sövbe edenlerden, bağışlanma sileyenlerden olsunlar diye. فَدَدَّلَ الَّذ۪ينَ بَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي işte bizim onlara söylemiş olduğumuz bu sözleri zalimler topluluğu değiştirdi. Bu kadar nimet almasına rağmen içlerinden öyle zalimler çıktı ki bu nimeti kaldıracak, Allah'ın gazabını celp bir nitelikte Allah'a vermiş oldukları sözden geri döndüler. Nedicelerine gülmeden bu insanlar Allah'ın sözünü değiştirmeye ettiler. Kendi sözlerini vermiş oldukları sözleri unuttular, değiştirdiler. Heva ve heveslerine uydular. <Sessizlik> Kendi alallazina bu şekilde gülümü deva gören Mançölü gelip Allah'ın gazabını celbeden o insanlara gökyüzünden bir azap indirdik. Bir mekanu yapsukun yapmış oldukları farklılık yüzünden onlara gökyüzünden bir ceza, bir azap indirdik. Geldi müminler. Her toplum maalesef içinde değişik insanlar barındırıyor. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri şükürle karşılamayıp devamlı kendi nefsine zulmedecek hareketler içerisinde olan insanlar tarihten bu yana olmuştur, vardır. Örneğin öyle insanlar var ki ee, okunan ayetleri okunan hadisi şerifleri bile istemeyen dinlemek istemeyen duymak istemeyen burada cemaate verilen bu güzel ayetleri açıklanan ayetleri açıklanan i şerifleri istemeyen koca konuşmasın söylemesin ders yapmasın diyen insanlar çıkıyor Maalesef. Ha bu olacak mı? Olacak. Olmalı mı? Olması şart değil ama düşünüyoruz ki Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin cemaatinin içerisinde de onun ayet okumasını, ayetleri insanlara anlatmasını istemeyen gruplar vardır. Maalesef. Bu her toplumda olmuştur, olacaktır. Bunun önünde engel yoktur. Ama bu tür insanlar şeytanın oyununa gelen insanlardır. Yapmış oldukları bu dedikodulardan dolayı Allah'a hesap vereceklerdir. Ve ben bu kardeşlerimi eğer e, kulaklarına gidersem diyorum ki efendim nefislerinize zulmetmeyin Allah'la ile birlikte olun. Okunan ayetlerden hoşnut olun. Varsa herhangi bir hastalık kalplerinizde onlardan tövbe edin. Ölümü düşünün. Allah'a nasıl hesap vereceğinizi düşünelim. Onları da aynı salgıya bulmuyorum. İnşallah Seala gelecek dersinizde Bakara suresinin 59- elli 9'u anlattım. 60. ayi gelmeyi anlatacağız inşallahü taala. Bu akl davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fel fasal